Defne, Kaan, Ece ve Alp sizler de hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Bugün tartışacağımız yine aslında bir önerme daha çok. Sözcüklerin gücü vardır gibi bir önerme üzerine tartışacağız. Biz biraz kendi aramızda konuştuğumuzda da evet sözcüklerin gücü vardır konusunda hem fikirdik. Biraz da soru bunun üzerine şuna doğru ilerledi. Peki sözcüklerin gücünü belirleyen şeyler neler olabilir diye bununla başlayalım. Sözcüklerin gücünü belirleyen şeyler nelerdir? Alp. Hocam bence e, sözcüklerin gücünü belirleyen şeyler mesela diyelim e, nerede kullandığınıza bağlı. Mesela çok mutlu bir anınızda güzel bir cüm, e, sözcük söylediyseniz daha güzel olur ama daha kötü bir anda daha böyle Üzünlü bir anda kötü bir cümle daha söylediyseniz o ortam daha da kötüleşti. Yani yer ve zaman önemli bence sözcüklerin gücünü alması için. Anladım. Yani nerede, ne zaman söylediğine göre değişir. Aslında bir anlamda ortama göre değişir diyorsun değil mi? Evet. Ortamın genel duygusal durumuna, uygunluğuna bakıyorsun. Ortamda bu yüzden nerede, ne zaman? Peki Defne sen ne diyorsun? Bence o tam da önemli ama aynı zamanda dediğiniz gibi hani duygularımız benim için daha etkili oluyor. Yani sinirlendiğimizde farklı sözcükler işte komik gelirse bize bir şey farklı sözcükler yani o şekilde o tarz hani mutlu olduğumuzda falan değişir hangi sözcükleri kullandığımız. Ha. Ve bence bunlar hep belirli şey sözcüklerdir. Ağzımıza takılan her zaman söylediğimizde. <gülüyor> Ortamın duygu durumu kadar söyleyen kişinin duygu durumu da belirleyici. Evet. Tamam. Söyleyen kişinin duygu durumuna göre sözcüklerin gücü değişir mi? Evet. Daha etkili ya da daha az etkili olabilir. Yani daha böyle kategori kategori gibiymiş e, uh -huh. duygular ve hani o, o sözcükler belirli sözcüklermiş atıyorum. Sinirli olduğumuzda bir sözcük kategorisi var işte orada 10 sözcük işte mutlu da 10 sözcük gibi gibi hı hı. böyle bir sürü kategori kategori sözcüklerimiz ayrılıyor bence duygularımıza göre tamam. K Bence e, durum, duygula, durum duyguları etkiliyor hı hı. ve sözcükler de e, bunu daha da e, arttırıyor yani mesela çok sinirliyken veya Mutsuzken birine istemeden bir şey söylersek, o kendi kontrolümüz altında olmadan, Hı. onun kalbini kalmış oluyoruz. Yani, kelimeler aslında bence çok güçlü, insanları çok büyük etkiler edebiliyorlar. Ve Hı. ama bu iyi yönde de olabiliyor çoğunlukla veya ama şöyle bir şey daha var bence. O durum Durumu bir anda zaten çok kötü olan biri, hem önceden yaşadıkları yaşadıklarını üzülürken, bir anda da kötü kelimeler duyduğunda artık sınıra kadar geliyor bence. Bir tane şey söyledin. Bir tanesinde doğru mu anladım diye bir bakalım beraber. Alple Defne'nin dediği şeyi o kadar ayrı tutamadın bir kere. Yani ortamın duyguları ve kişinin duyguları. Sözcüklerin gücünü etkiler demişti ya onlar. Sen evet. şey de, dedin galiba ortamın duyguları da kişinin duygularını etkiler. Duygular yani birbiri iç içe geçer. Oradan sözcük çıktığında yine hem ortamın hem kişinin duygularını etkiler. Evet ikisi birden etkiliyor bence. Hı -hı. bence hı. Sözcük daha çok etkiliyor bence. Tamam. İkincisinde de olumlu sözcüklerin yarattığı etkiden çok olumsuz sözcüklerin yarattığı etkiyi, o gücü daha üzerine tartışılır buldun galiba. Yani onu bir problem olabilir dedin galiba. Yani aslında e, ikisi de kendi hı. yönüne göre e, güçlü şeyler. Hı hı. Ama yani elmayla armutu kıyaslayamayız. Çünkü biri mutluluk, diğeri üzgünlük gibi bir şey. Tamam buna dair bir şey soracağım ama birazdan bir dursun. Ece çünkü bir şey diyecekti onu dinleyeyim bir. Öğretmenim, kan demişti ya, e, duygular sözler güçlü diye. E, bence sözler silah olarak da kullanılabilir yani. Hep böyle pozitif olarak da kullanılabilir. Bazen de kontrol içinde olabilir. Mesela hı. yani sağlıksız bir ilişkiden örnek verelim. Hı hı. E, bir kişi öbürü onun istediğini yapsın diye kelimelerle onun moralini bozabilir. Mesela hı hı. E, bir teröristin bir kişiyi para için silahla tehdit etmesi gibi bir şey bence. Yani illa bilmeden olmaz her şey. Hı hı hı hı. Çok yandım dediğini. Yani insanlar ya da ortamın duygusuna kapılıp da sözcükler bir anda çıkmıyor. Bazen sözcükleri kişi bilinçli olarak tüm duyguları etkilemek için kullanabilir diyorsun, değil mi? Dolayısıyla sözcükler böyle duygu durumundan otomatikman çıkıp ortamı daha da köpürtmüyor. Bazen insanlar Ortamı köpürtmek için bilinçli olarak sözcükleri ayıklıyorlar ve ona göre kullanıyorlar diyor Ece. Ne diyorsunuz buna? Evet. Hı hı. Alp. Ha bir de şey dedi onu da söyleyeyim. Bu anlamda sözleri silah olarak tanımladı. Yani kişinin bir silah kullanması gibi. Alp? Hocam ben Ece'nin dediğine katılıyorum. Ama ben şöyle bir şey diyeceğim. Şey dedim. Yani e, ben şey dedim yer zaman ve ortam belirleyebiliyor e, sözcüklerin şeyini dedik ama şimdi Ece'nin dediğiyle de biraz yola çıkarak şöyle bir şey aklıma geldi ya sözcükler ortamı oluşturabiliyorsa mesela güzel bir sözcük kurduğunuzda e, güzel bir şey güzel bir ortam olabilir ama bir anda konuyu sözcüklerle kötü bir yana çevirdiğiniz yani diğer kişinin zayıf noktalarına çevirdiğiniz Kötü bir ortam da olabilir. Bence o yüzden sözcüklerin biraz da gücü şeyden geliyor da olabilir. Yani e, ortalığı, duyguyu değiştiriyor da olabilirler. O yüzden de güçlü olabilirler. Öyle düşündüm. Ece'nin dediğine de katılıyorsun bir anlamda. Aynen. Ece'nin dediğine de katılıyorum. Hatta Ece'nin dediğinin yoldan çıkarak bunu düşündüm. Hı -hı. Yani tamam. Bu, ben... O zaman iki durumu karşılaştıralım hadi şimdi. Ne fark var arasında? Şöyle düşünün bir yere girdiniz ortamda duygular var size de bir takım duygular uyandı ve bıdı, bıdı bıdı diye bir şeyler söylediniz. Yani duygular sizin sözcüklerinizi tetikledi ya da bilinçli bir şekilde hem diğerlerini hem de ortamda bir duygu yaratmak için bazı sözcükler kullanıyorsunuz. Farkındasınız o etkileri yaratacağınızın. Bu iki durum arasında nasıl bir sorumluluğumuz var bizim ikisinde de aynı şekilde sorumlu muyuz konuştuklarımızdan Ece? Evet öğretmenim bence sorumluyuz çünkü e, üzgün bir insanın diyelim ki neşelendirdik sözlerimizle hı hı. onun neşelenmesinin sorumlusu biz oluruz o gider arkadaşlarına der e, özgü öğretmen beni neşelendirdi sorumlusu o da birini üzsen de aynı şeyi aynı şeyi söyler bence yani yaptığın her şeyin sorumlususunu söylediğin her şeyin bence Hı hı hı. Ama onun bilinçli olarak duyguları değiştirmek için yapanın sorumluluğuyla bilinçsiz bir biçimde duygularına kapılıp konuşanın sorumluluğu aynı mı? Yani e, duruma göre değişir bence yani hı hı. kötü bir şeyse sorumlusu o olur iyi bir şeyse zaten insanlar fark etmeyebilir ki bence ha, ha. genelde kötülük olunca mı sorumluluk meselesi devreye giriyor diyorsun Evet <gülüyor> e, yani insanlar kötülükleri daha çok fark eder yani ee, küçük iyilikleri değildir, ee, küçük kötülükleri daha fazla fark ederim. Defne. Zaten e, insanlar olumsuz sözcüklere sözcüklerimize daha çok tepki gösteriyor. Hı hı. Bazen de sinirlendiğimizde o olumsuz sözcükleri kullanıyoruz ya. Hı hı. Mesela o zaman e, o olumsuz sözcüklerde hiç tepki gösteremiyorlar çünkü böyle susup kalabiliyorlar bazen. Yani hı hı. o kadar onu o kadar çok etkileyecek sözcükler e, kullanabiliyoruz ki böyle susup kalıyorlar ve bir şey söyleyemez hale geliyorlar kilitleniyorlar böyle bazen de çok tepki gösteriyorlar hı hı hı. Yani asla bunun ortasını bulamıyorlar bence. bulamıyoruz hı hı. da anlıyorum dediğini aslında onu Kaan da mutluluk yaratan ya da üzüntü yaratan sözcükler demişti onu soracağım demiştim yine o aklımda o soru bir dursun beklesin şunu netleştirmek istiyorum Şöyle bir ortam düşünün mesela. Birisi geliyor bilinçli bir şekilde sizde bazı duyguları uyandırmak üzere sözcükler kullanıyor. Bir bu kişiyi düşünün tamam mı? Bir de kendinizi düşünün. Siz bunun, bilerek, bu, bunun yapıldığını fark etmiyorsunuz. Ve bir anda sizde ve ortamda bir takım duygular uyandıracak sizde bazı sözler söylemeye başlıyorsunuz. Ve dolayısıyla ortalık bir kaosu doğru gidiyor olsun. Burada... İki tarafın sorumluluğu açısından bakarsanız iki tarafa da sorumlular der misin? Sözcük kullanımı açısından. Kaan? Bence iki tarafta e, sözcük kullanımı tarafından sorumlu. en kendine e, o bilinçsiz bir şekilde yapan da kendini birazcık e, kontrol etmesi lazım. Hı -hı. E, ne kadar büyük bir şey olursa olsun. Yani sınıra gelmediği sürece. Hı -hı. Bir de Bence iki taraf işte pozitif yönlerden negatif yönlere şöyle bir şey var bence bir amaç amaçladığımızda olan bir de amaçlamadığımızda o. yani aslında sonuç aynı ama amaç farklı olunca insan o amacı kötü bir şey yarattı diyelim o zaman kendini suçlu suçlu buluyor sürekli kötü şeyler geliyor aklına falan. Ama bunu ıı, bilinçli bir şekilde, zaten onu amaçlayarak o sonuca ulaşırsa bence, zaten ben bunu istemiştim, bu da ıı, bu şekilde oldu. Yani bir tanesi bile isteye yapıyor, evet. diğeri kapılıyor, isteyerek yapmıyor. Bir anda kapılıyor. Ama onun kapılmasından da o sorumlu diyorsun. Yani bir, bir, bir şekilde orayı kontrol etmeli dedin, değil mi? Evet. Ama <gülüyor> ben aynı zamanda şöyle düşünüyorum pozitif bir şey bir insanı negatif yönde de etkileyebilir bence. Yani Hı -hı. o yapılan şeyden hoşlanmıyor olabilir. Belki yardım edilmesini istemiyordur. Hı -hı. Ya da negatif şey pozitif etkileyebilir. Evet evet. Yani bence o kişiye göre değişen bir şey. Tamam. O... Alp Hocam bence yani hocam ben de kanun dediklerine katılıyorum ama yani bazen katılıyorum katılmadığım noktada şu yani o ee, e, sonradan sözlerini söyleyen kişi de biraz sorumlu, suçlu buluyor sözlerini. Ama ben yani o kadar da fazla bulmuyorum. Çünkü biri o diğer kişi gelen, ilk başladan kişi bir amaçla geliyor oraya. Ve e, bu sözleri söylüyor. Belki de çok ağır sözler söylüyor. Diğer kişi de yani bir sınır var diyelim. Burası sınır, buradan sonrasını geçersen yani hak etmeye başlarsın gibi düşünüyorum. Ben yani, Bence herkes yaptığının karşılığını hak etmelidir. Çünkü mesela diyelim e, o kişi geldi çok çok ağır laflar etti. Hmm. Çok kötü laflar etti. İşte o zaman yani sınırı geçince artık sen de kendini tutamayıp söylersen bence ilk o söyleyen kişinin suç oldu diye düşünüyorum. Çünkü durduk yere başlattı ne gerek vardı yani. Sen başlatanı sorumlu buluyorsun. Evet. Bir de tabii seni görmüyorlar radyodan. Hani şurana kadar gelirse dedi o halk arasında şurama kadar geldi hareketini yapıyor. Sınırdan bahsettiği şey o. Biri gelip bilinçli bir şekilde sözcükleri silah gibi kullanırsa ve çok ileri giderse karşı tarafında duygularını kontrol edemeyerek kapılarak bazı sözcükler söylemesi mümkün. Onu daha kabul edilebilir buluyorum ikinci kişi ama birinci başlatanı. ...daha suçlu buluyorum diyor. Evet, öyle buluyoruz. Defne? ilk başta ben de Kaan'a katılıyordum. Sonra Alp söyleyince baya bir fikrim değişti. Ee, şimdi şöyle... ...Kan'a katılmamın sebebi... ...iki tarafında sorumlu olduğunu düşünüyordum ben de. Çünkü... ...sonuçta... Yani ...ilk kişi başlatıyor... ...öbürü de devam ettiriyor. Aslında intikam gibi bir şey bu. Ee, ama başlatan kişi... E, ...ilk kişi ve... Ee, hani onun da öyle bir ikinci kişinin tepki vermesinin nedeni de başlatanın o e, şeyi, durumu başlatması oluyor. Yani o yüzden bence de başlatan daha çok suçu ama aslında iki taraf da e, sorumlu oluyor. Ama benim için de başlatan daha çok sorumlu. Tamam. Ece de bir şey diyecek. Öğretmenim, e, benim düşüncem Alp'inki Alp'inki gibi ben Alp'e katılıyorum yani. Ama Bence direkt bir neden için başlatanın da suçu değil yani en çok suçlanacak kişi varsa boş yere başlatan yani kıskançlık duygusundan örnek vereceğim. Şimdi bir kişi atıyorum bir tane maket hazırlamış çok güzel öbür kişi hazırladığı maketi kıskanmış o yüzden gitmiş boşu boşuna ona laf atmış diyelim. O kişi boşu boşuna başlatınca karşısındaki kişi karşılık verirse bence karşısındakinin suçu değil o. Özellikle de e, yani Defne'nin dediğine de katılan katılalım diyelim. E, Defne'nin dediğine de katılıyorum aslında azıcık da olsa. E, mesela iki tarafta suçlu dedi Defne. Oh. E, iki tarafta ha. suçlu bence de. Hı hı. Ama eğer birisi boşu boşuna başlattıysa başlatan taraf daha fazla kaberte sanıyor. Yok sahip. onlar da öyle dedi ama. Alp ile e, Defne de başlatan tarafı daha e, şey buldular, suçlu buldular. Evet ama e, ben azıcık karışık dedim. Demeye çalıştığım şey şu. Hı hı. E, böyle karşılıklı bir durumda asıl boşu boşuna başlatan bir neden için başlatandan daha şey Aa, böyle anladım, anladım bir de iki tarafında kabahati var. Şunu söylüyor Ece galiba o başlatan var ya bilerek başlatan dediğin şey bilerek başlatan bazen bir amacı oluyor hedefe gitmek için yapıyor bazen de boşu boşuna yapıyor ya sırf kas olsun diye yapıyor diyor. Peki şimdi bence bu da güzel bir şey bunun da üzerine konuşabiliriz. Ee, ama küçük bir müzik arası yapalım. Bunun üzerinden devam edelim. Evet, şimdi en son Ece demişti ki bilerek gelip sözcükleri silah gibi kullanan kişiyi de ikiye ayırdı aslında. Bu kişi bazen hedefli bir manipülasyon da yapıyor olabilir. Yani bir hedefe ulaşmak için karşı tarafta duygular yaratmak için yapıyor olabilir. Bazen de boşu boşuna sıf bir kaos ve karmaşa için yapıyor olabilir. Ve boşu boşuna yapanı en çok anlamı yok galiba. Ona ona hak vermiyor yani. Ne diyorsunuz bununla ilgili? Defne? Evet Yani boşu boşuna yapanın da aslında boşu boşuna yapmıyor bence. Hani çok saçma bir neden olsa da e, her türlü bir kaos çıkarma da bir amaç mesela. Yani hı hı. o da boşu boşuna demek değil. Hani kaos boşu boşuna demek anlamına gelmiyor. Yani daha Anladım. böyle çılgın bir ortam böyle daha kavga bir ortam yaratmak için yani her türlü saçmalar olsa saçma olmasa da bir amacı var yani o yüzden boşu boşuna diyemeyiz bence. Hı hı. Ne diyorsunuz buna? Ka. Ben de Defne'ye katılıyorum. Bence de ona boşu boşuna diyemeyiz. Aynı zamanda şey ben şöyle düşünüyordum aslında o kendi o şey amaçsız bir şekilde artık dayanamayıp şey sözlükleri yanlış kullanan bir kişi. Yani i̇lk başta onu etkileyen, etkileyen bence de daha büyük suçlu ama şöyle bence o kontrol sınırını aşmadığı sürece yine de böyle sözcüklerini kullanamayacak duruma geliyorsa o zaman onda da bir suç var bence. Ama kontrol sınırını aştıktan sonra zaten onu suçlu görmüyorum. Yani o sözcüklere maruz kalan kişinin de Sözcüklerden bu kadar hızlı etkilenmemesi gerekiyor diyorsunuz. Yani, Et sonradan, evet, bir be, belli bir yerden sonra herkes etkilenir ama çok da kolay hemen kapılıyorsa o kişi de o da o kadar hızlı kapılması durumuna bir baksın. Orada bir sorumluluğu var. Ama tabii ki çok haddini aşan bir şeyse de tepki verir ve o da bazı sözcükleri söyleyebilir gibi bir şey dediniz. Sınırla alakalı. Anladım. E, Alp bir şey diyecek sonra bir soru daha soracağım Hı, Alp. Hocam kanun dediğine e, katılıyorum Zaten çok çabuk o sözün üstüne alınıyorsan O zaman zaten sıkıntı vardır Çünkü mesela diyelim birisi de sesini yükseltti Bazı kişiler var ki bir ona sesini yükselttiği anda direkt ona küsüyor Kendine Ona sanki çok kötü bir şey söylemiş gibi alınıyor işte o zaman saçma buluyorum ben de onları. Çünkü yani çok tepki vermen için o kişinin sana çok ağır bir laf etmesi lazım. Yani seni çok derinden etkileyen bir laf etmesi lazım. Bence bir de o da var. Onu da değinmek istiyorum. Mesela sizin o derin en derin noktanızı bilmeden söyledi o şeyi. O zaman alınınız belki tamam ama bile bile söyleyorsa o zaman ben tamamen suçlu buluyorum o kişiyi. Peki tamam bir şey daha vardı aklımda hani hem karşı tarafın hem de ortamın duygularını etkilemek için genellikle olumsuz şeyler söyleyenler üzerinde durdunuz ya bir de bazen olumlu şeyler söyleyip olumlu duygular yaratmak isteyenler de olabiliyor. Ama bu olumlu duyguları yaratırken mesela amaçları size o ürünü satmak gibi mesela bu da olabilir değil mi hani bir hedefleri var. Yani her olumlu duygu uyandıran da sözcükleri olumlu şekilde kullanan da iyi bir şey yapıyor diyebiliyor muyuz? Sırf hani olumlu olduğu için olumlu mu gerçekten? Onu demek istiyorum. Ee, Ece? Öğretmenim, e, diyelim ki iki kişi tartışma yaşadı. Sakinleştirmeye çalışan, ortalığı sakinleştirmeye çalışan ve e, ortalıktaki her şeyi düzeltmeye çalışan bir insan. Gelip bir kişiye, yani sen haklıydın bence ee, o karşındaki kişi zaten şöyleydi böyleydi derse ve bu karşısındaki kişiyi ulaşırsa bir taraf için olumlu bir taraf için olumsuz olmuş oluyor. Yani olumlu illa olumlu diye bir şey yok bence de. Ha, anladım. Bir de bu arada e, bu durumda haklı yok. İki, iki tarafta eşit haklı e, örnekteki. Yani üç kişinin arasında oluyorsa bu olay birisi olumlu sözcüklerle birinin moralini düzeltirken o olumlu sözcükler bir diğerinde aynı etki yaratmıyor. Dolayısıyla başka bir yerden bak Peki Defne? Siz hani ürün dediniz ya oradan Hı -hı. aklıma bir şey. Bir aydınlandım orada. Hı -hı. Ee, bir örnek geldi aklıma. Mesela bir satıcı bize bir ürün satmak istiyor. Ve işte bu ürünü övüyor. Ee, Hı -hı. Alabilmemiz için, onu satın almamız için. Ee, iyice övdü övdü övdü. Biz o ürünü aldık. Güzel sözcükler söyledi, ama ürün e, e, defolu çıktı mesela. Hı -hı. Hani bu zaman e, hani güzel sözcükler kullandı, ama olumsuz bir yere vardık. Ürün defolu çıkmasın mesela, şöyle olsun geliyor mesela sana çok güzel sözcükler söylüyor, sen de yani sözcükler olumlu, sende de olumlu duygular uyanıyor, ama aslında sana ürün satmak ya da sana bir iş yaptırmak ya da bir şey yapmak gibi bir şeyle sonlansın olay. Hmm. Yani olumlu sözcük var, olumlu duygu var ama başka bir olay daha oluyor. Her olumlu şey bazı olumlu durumların altında daha gizli ajandalar olma ihtimali var mı diye sordum. Var. Ya yani hep olumlu sözcük olumlu duygu yaratır ve bu çok güzel bir şeydir diye biliyor musunuz yani? Olumlu sözcük mesela hani şöyle ben de olumlu bir duygu yarattı ama aynı zamanda o ürünü almak istemiyorum da hı hı. mesela hani güzel bir ürün ama çok pahalı hani almasan mı alsan mı hani olumlu mu olumsuz mu bir hani aslında e, olumlu ama bir yandan da böyle istemiyoruz ama o istememek olumsuz anlamına gelmiyor anladım benim ama seni biraz zor sokuyor işte bir yanıyla evet k bence kullanılması gereken durumda e Mesela olumsuz bir şey ve onu olumlu olarak e, açıkladığımızda o e, dürüstlükten birazcık çıkıyor. Ve e, bu insanları kandırmaya, dolandırmaya falan geliyor. Olumlu sözcüklerle olumlu duygular uyandırmanın da içinde kandırmaca taşıyabileceğini ve dürüstlükle ilişkili bir tarafı olabileceğini söylüyorsun. Evet, olumlu e, sözcükler hem kişiye göre e, olumlu bir şey yaratmayabilir ya da yaratabilir. Hem de e, yapmaya çalıştığı veya tanıtmaya çalıştığı şeye göre ya da ortama göre falan. Hı hı. Yani olumlu bir sözcük her zaman bir insana iyi yönde etki etmeyebilir. Hı hı. Olumlu sözcüklerin olumlu duygu yaratması altında dürüst olmayan, kandırmaca içeren bir şey de taşıyor olabilir. Yani her zaman olumlu sözcük olumlu duygu yaratacak ve çok olumlu bir durum bu diyemiyoruz. Ona da bir, Onun da başka bir katmanı olabilir. Peki. Evet. Son Alp'e söz veriyorum ve tamamlıyorum vaktimiz doluyor. Hocam kanun dediğine de kabul e, şey, katılıyorum. Ee, bir de şey e, bence sözcüğün e, o olumlu sözcüğün her insana göre uyandırdığı şey değişir. Mesela e, x kişisinde e, o, olumlu, o olumlu sözcük farklı bir şey uyandırır. Mesela güzel bir şey uyandırır. Yani mesela ona olumlu gelir. O sözcük Hı -hı. ama mesela ye kişisinde o olumlu sözcük o kadar değil gelmez mesela. O kişinin daha çok hangi şey ilgilendiği hangi taraftı e, Hı -hı. daha mesela duyguyla alakalı bir şeyse hangi daha duyguya hangi en fazla hangi duyguya sahip olduğuyla ilgili her insana göre değiştiğini düşünüyorum. Ama yani. bu olumsuz sözcükler için de söyleyebiliriz. Aynen ben evet, bütün evet, olumlu ve olumsuz olarak evet. ay ayırmadım zaten. Bütün Hı -hı. o sözcükler için geçerli Hı -hı. bence. Peki biz bugün sözcüklerin gücü olduğunu kabul edip ardından da bu gücü neler belirliyor diye tartıştık. Ortamın duygusal durumu belirleyebilir, kişinin duygusal durumu belirleyebilir. Hatta bazen de bir kişi söz bu sözcükleri duygu durumlarını değiştirmek için bile isteye o gücü kullanabilir diye tartıştık. Bir de olumsuz ve olumlu durumlar, duygular yaratmanın biçimleri üzerine konuştuk. Güzel bir tartışma oldu. Çok teşekkürler haftaya. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.